Asumandır kubbesi hep ahderan kandilleri en ziya bahşa kanadili güneşle mahtır. Sed edilmekle tekaya kaldırılmaz zikrak. Cümle mevcudat zakir kainat dergâhtır. Asumandır kubbesi yani bir tekke farzet onun kubbesi gök. Kandilleri de efendim yıldızlar. En ziya bahşa kanadili güneşle mahtır. En ziyader, en çok nur veren, ziyader, ışık veren, veren şeyi güneşlen aydır. Bu kandillerin içerisinde öyle farz et. Seddedilmekle tekaya, sebedilmekle tekaya kaldırılmaz zikrak. Tekke kapatılmakla Allah'ın zikri mi edilmez. Çünkü gün bu, cümle mevcudat zakir, her şeyi zakir, Allah diyor. Kainat dergahtır Kainat bir tekke, herkes devirir.